Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu... ...tohumdan hasata ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün bir konuğum var İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden. Doktor Yavuz Dizdar, hoş geldiniz Yavuz Bey. İyi ki hoş geldiniz. Bulduk, e, demin biraz konuştuk ama burada da konuşacağız. Çok önemli e, günlük hayata etkileyen bilgilerle dolusunuz. Yani günlük alışkanlıklarımızı e, sorgulatacak. E, bir kere önce şunu sormak istiyorum... Türkiye'de veya sizin gördüğünüz kadarıyla hani kanser vakalarında günlük hayat alışkanlıklarının ne kadar etkisi var? Kanser vakalarında olasılıkla günlük hayat alışkanlıkları, bunun da başında beslenme sistemi geliyor. En önemli gerekçe haline dönüştü. Eskiden de beslenmenin önemli bir unsur olduğu biliniyordu. Fakat bizim şu an farkına varmadığımız bir şekilde bütün gıda ürünleri özellikle marketlerden aldığımız hepsi endüstriyel bir işlemden geçiyorlar. Türkiye'de kanser artıyor mu diye hep klasik birinci soru budur. Evet Türkiye'de bir kanser artışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu zaten Sağlık Bakanlığı da reddetmiyor. Kanser Savaş Daire Başkanı'nın bu konuda zaten çalışmaları var. Nedenin ne olduğu konusunu sorguladığımızda sorun ortaya çıkıyor. Çünkü standart dogma bunun sigara ve alkolle ilişkili olduğunu, üçüncü bir şey olarak da şişmanlığın, obezitenin faktör olduğunu söylüyor. Oysa, Bugün yediklerimizle bir 10 yıl 15 yıl önce yediklerimizi karşılaştırdığımızda hiçbir şey aynı değil. O nedenle şunu da söylemek mümkün. Hastalığın formu da değişiyor. Yani bir şey bir nedenden ortaya çıkıyorsa hastalık doğal olarak ona bağlı olarak bir klinik tablo gösteriyor. Bugünkü kanserin gösterdiği klinik tablo ile 15 yıl önceki kanserlerin gösterdiği klinik tablo çok fazla örtüşmüyor artık. Bir faktör daha var onu da söylemek lazım. Rakamsal artışları sizin saptayabilmeniz için iyi bir haber alma sisteminizin olması lazım. Bunu istatistik veriyi toplayan bir takım merkezlerle sağlıyorsunuz. Bunu şu an yapabiliyoruz. Ama bunun ötesinde hastalıkların hangi yaşta görüldüğüne ilişkinde genel bir tıbbi nosyon var. Zaten sorun burada açığa çıkıyor. Hastalıkların, kanser hastalığının bazı formlarının görülme yaşı, sıklığı değişiyor. Yaş aşağıya kayıyor, sıklık artıyor. Bütün kanserler için bunu söylemek mümkün mü? Görebildiğimiz kadarıyla değil. Ama çok fazla hasta gördüğünüz zaman sıra dışı hastalıkların da sıklığında bir artış olup olmadığını fark edebiliyorsunuz. Ana sorunumuz bu. Amerika Birleşik Devletleri istatistik açısından mesela iyidir, çok iyi kayıt tutarlar. Onlar da benzer unsuru görebiliyorlar fakat bunu değerlendirebilecek bakış açısını ya yakalamadılar, yakalayamıyorlar ya da bu işlerine gelmiyor. Çünkü endüstriyel ürünler dediniz. Hani endüstri... Sorun endüstriyle bir yerde örtüşüyor. Şöyle söyleyeyim mesela. Hoş bir tesadüftür. Çünkü insanlar bunu fark ediyorlar. Milliyet gazetesinden arkadaşımız Metin Münir, meslektaşımız bir yerde. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce Hey çocuklar yoğurt tuttum diye bir yazı yazdı. Yazının gerekçesi endüstrideki arkadaşlarının bu tür ürünlerin tüketilmesinde bir takım sakıncalar olabileceği konusundaki uyarılarıydı. Ve bunda sonuna kadar haklıydı. Zaten arkasından gelen psikiyatriyle ilgili yazıları da son derece yerinde saptamaları getirdi. Endüstri bugün için bizim eskiden bir şekilde aldığımız bütün ürünlere bulaşmış durumda. Ve bu ürünleri öyle bir işlemden geçiriyor ya da öyle bir katkı maddesiyle donatıyor ki, ki temel hedefleri bozulmazlık unvanını kazandırmak. Çünkü siz endüstri olarak bir şey üretiyorsanız bunun için önemli olan ikinci basamak dağıtımdır. Dağıtım işi sıkıntılı bir iş. Sürekli yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. O yüzden UHT kutu süt diye bir şey uyduruyorsunuz. Biz bunu steril ettik diyorsunuz. Ve UHT kutu sütlerin 6 ay raf ömrü rahat rahat var. Buzdolabına falan koymak zorunda da değilsiniz. Evet. Dolayısıyla bir kere dağıtımı yaptıktan sonra sizin bir daha oraya kimseyi yollamanız ya da bozulmuş ürünü geri almanız diye bir kavramınız yok. Rahatsınız. Peki UHT dediklerinde o sadece böyle derecelerle ısıtılıp soğutuluyor gibi bir şey mi yoksa hani Yok. bir şeyler katılıyor Şimdi, mu içine? Birazcık mesela burada şey ben bir şey kattıklarını düşünmüyorum. Bu konuyu geçen sene çok fazla tartıştık. Endüstriyel bazda da tartıştık. Bir takım e, akademisyen arkadaşlarımız geldi onlarla da tartıştık. Hani içine bir şey katıyorlar fikrinde değilim. Yaptıkları işlemin kendisi bunu getiriyor. Şöyle açıklayayım size. Sütü bunlar topladıktan sonra üreticiden ki hep böyle sokak süsüne çamur atarlar mikropludur mikropludur diye biz sokak sütüyle büyümemize rağmen genellikle. Hı hı. Bunu önce işte hafif bir filtrasyon falan filan arkasından homojenize edeceğiz diye bir işlemden geçiriyorlar. Homojenizasyon dediğiniz şey sütün doğal olarak içinde bulunan kremanın yağ granüllerinin bir şekilde parçalanıp sütün içine yedirtilmesi. Bunun da gerekçesi ilk başlarda muhtemelen bazılarının ağzına kaymak ya da sütün içinden pürtük gelmesini istememeleri. Çünkü okuduğunuzda 1930'larda New, York New York'taki restoranlarda bu tür ürün kullanılmaya başlayınca müşterinin memnuniyet ifade ettiği bildirilmiş. Hı hı. Fakat sonra şunu görüyorlar. Bu işlemi yaptıktan sonra sütün ömrü uzamaya başlıyor. Bu homojenizasyon işleminin yoğurda bağlayacağım hemen şöyle bir getirisi var. Siz bunu yapıyorsunuz. 85 dereceye kadar ısıtıyorlar sütü ve 150 bar basınçla aşağı yukarı çok ince bir delikten geçiriyorlar. Bu bir motor enjektörü kalınlığında. Bunun ardından nasıl bir reaksiyon gelişiyorsa bir daha kaymak tabakası oluşmuyor. Buna homojenize sütleniyor. Bugün Türkiye'de satılan pastörize günlük şişe sütler de dahil hepsi homojenizedir. Kaymak tabakası oluşmayan sütten doğal olarak siz homojenize yoğurt yaptığınızda da kaymaksız olması gerekiyor. Fakat piyasada bakıyorsunuz bütün yoğurtların üzerinde Kaymaklı var ama altında da homojenize sütten iba imal edilmiştir, ibaresi var. Bunu ben de doğrudan endüstriye sordum. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz peki dedim. Bu fiziğin mantığına aykırı içine yağı öyle bir kırdırtıyorsunuz ki kaymak oluşmaması gerekiyor. Yavuz Bey dediler biz kaymağı sonradan üstüne ekliyoruz. Nasıl ekliyorlarmış? Muhtemelen yağ alaşımlı bir şey margarin olabilir. Onunla basıyorlar üstüne. İnce bir tabaka oluşuyor. Hmm. Ee, bu konuda... Söylenenler çok fazladır Ay, bazıları çok, der evet. içine kağıt peçete koyuyorlar ince Anladım. bir tabaka kağıt peçete koyarsanız üstünde bir tabaka oluşturabilirsiniz. Kimisi daha masum yufka koyuyorlar diyor. <gülüyor> yani bir şeyi bozduktan sonra tekrar o görüntüyü Güzel, verebilmek ne? için bir endüstriyel çaba sarf ediliyor. Bunun arkasından da homojenize sütteki kaymağı yoğurdun kaymağını da biz sonradan ekliyoruz diye açıklıyorlar. Niye? Müşteri memnuniyetinde çünkü kaymaklı yoğurdu seven de var ama yediği şey kaymaklı değil. Margarin bozması bir şey yiyor. Neden yedildiklerini Aa, bilmiyorlar. Yani o zaman e, homojenize sütle yapılan yoğurdun kaymağının doğal olarak olması imkansız. Hayır imkansız. Böyle bir şey olmuyor zaten. Olmuyor. Tamam. Bundan daha sonra o süt homojenizasyon işleminden geçtikten sonra bu, da bu sefer ultra high temperature denen çok yüksek sıcaklığa çıkartılıyor. UHT denen teknolojide sütün 140-150 dereceye çıkartılması gerekiyor. Süt normalde 140-150 dereceye çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü kaynar. Hmm. Kaynamayı önlemek için bu sefer basınç uyguluyorlar. Bu işlem basınç altında yapılıyor. İşte onlara ifade ettiğim, daha sonra ben bunu Gıda Dergisi'nde de yayınladım. Hatta Gıda Dergisi dedi ki, Yavuz Bey bu sormamız gerekir. Sordular, kimseden de bir yanıt gelemedi. Basınçla ısıl işlemi aynı anda yaptığınız zaman... Sütte fiziksel bir değişim meydana geliyor ve ondan sonra artık o UHT sütten yoğurt da tutturamıyorsunuz. Ama evet. bizden çocuklarımıza sağlıklıdır diye içirmelerini bekliyorlar. Evet. İçiliyor anneler. UHT sütün evet. yoğurt tutmadığını bütün anneler biliyor. Çünkü bir kere denemişlerdir. Bu sütler gerçek süt değil. Şimdi süt denince kavram farklı. Dinleyici bunu çok iyi düşünsün. Siz yediklerinizle bir şekilde besleniyorsunuz. Ama sütün Tamamen farklı bir konumu var çünkü bebeğin anneden aldığı ilk gıda, bu bir gıda değil. Bebeğin steril ortamdan çıktıktan sonra dış dünyayla tanıştırılması süreci, bağırsakları steril, her tarafı steril, bu sütü alabilirse anne sütünü, doğal sütü, işlemden geçmemiş sütü, o zaman çocuğun ileride sağlıklı olduğu, Diğerlerine göre bilimsel araştırmalarla zaten gösterilmiş. Çünkü sütün içindeki proteinlerin hepsi öyle parçalarına ayrılıp amino kadar indirgenip vücuda emilip bir daha yapılmıyor. Bunların bir kısmı bütün olarak geçiyorlar. Bunu Fransızlar yapmışlar. 2007'de sanıyorum yayınlanmış çalışma. Aynı şey yoğurt için de geçerli. Sütün ana proteini kazein denen bir proteindir. Kazeinin dışında... Whey proteinleri denen besleyici unsurunun çok yüksek olduğu bilinen proteinleri vardır. Sütün içinde immunoglobilin dediğimiz bağışıklık sisteminin ürünleri de vardır. Bunlar da proteindir. Bunların vücut için beslenme dışında başka fizyolojik etkileri var. İmmün sistemi, bağışıklık sistemini düzenliyorlar. Bir uyum sağlıyorlar. Mantığı belli. Bu doğanın mantığı, bir uyum süreci. Siz süte bu işlemi yaptıktan sonra sizin artık o sütten... Onu beklemeniz mümkün değil. O nedenle sütü içirterek belki protein olarak bir şeyler kazandırdığını düşünebilir. İşte kalsiyum falan herhalde diye anneler içiriyor mu acaba? Kalsiyumun normal kaynaklarından zaten tükettiğin zaman sizin kalsiyumla ilgili bir sıkıntınız olmaz. Hı -hı. Ama şunu söyleyeyim size bunlar bilimsel araştırma sonuçları. UAT işlemini ne kadar yükseltirseniz yani... Pastörizasyondan homojenizasyona homojenizasyondan da OAT'ya geçtiğiniz zaman sütün içerisinde saptanabilir protein miktarı azalıyor zaten. Yıllardır insanların beyinlerini törpülemişler bir şekilde akıllarına sokmuşlar. Kaynatıldığı zaman sütün proteini, vitamini ölüyor diye böyle bir kavram yok. Bir kere kaynatırsanız etrafında işte tencereye yapışanlar proteine böyle bir şey de yok. Bunun öyle olmadığını hatta bunu onlara kimin söylediğini bile hatırlamıyorlar ben beslenme Profesörleriyle de konuşuyorum. Bu bir şekilde söylenmiş hı hı. ve ondan sonra da yapışıp kalmış. Şu an bu düşünce geri tepmekte. Çünkü böyle bir kavram yok. Hı hı. Sütte minimal işlem gerekiyor. Eğer siz çocuğunuza bundan beslenme artı bir şifa unsurunu sunmak istiyorsanız, onun da adı pastörizasyon. Pastörizasyondan ötesine geçemezsiniz. O zaman e, günlük sütler buna dahil oluyor mu? Hani öyle bir kavramda. Günlük pastörize sütler. Nispeten çünkü onlar da homojenize homojenizasyon dediğiniz zaman ha, 85 derece 150 geçti. bar basınç hadi bilemediniz 20-30 bar basınç. Peki bu e, yoğurtları konuştuk biraz hani yoğurtların da ekşimiyor olduğundan bir türlü. Ekşimeme özelliği bundan sonra kaynaklanıyor ben bunu denedim yani bu oradan buradan duyduğum bir şey değil aldım evde baktım herkes bakabilir 3-5 lira versinler bir yoğurt alsınlar ekşiyor mu ekşimiyor mu baksınlar ekşimiyor. Aylarca da dursa ekşime söz konusu olmuyor zaten insanlar bunun farkındalar. Bir, yiyecek maddesinin doğalda olması gerekenin dışında bir bozulma süreci varsa, yani ekşimek yerine küflenmek ayrı ayrı şeylerdir bunlar, orada bir takım şeylerin yanlış olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Buradan hemen sosis örneğini vereyim. Anneler diyor ki, Yavuz Bey sosis haşlıyoruz, rengi kırmızıya dönüyor suyun. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz, olmaması gerekir. Muhtemelen içine boya koyuyorlar. Çünkü içine et koymadıkları için, Rengi beyaz Rengi. kalıyor. Rengi koyultabilmek için boya koyuyor. Boyayı da kaynattığınız zaman suya çıkıyor. Ve sosisler de eski sosisler gibi değil. Onlar da bozulmuyor. Üzeri yıvış yıvış bir şeye dönüşüyor. Yıkadığınız zaman altından yine aynı sosis çıkıyor. Şimdi bakın sosis, yoğurt, süt bunlar gitti elimizden. Ne kaldı geriye? Bisküviler, çikolatalar. Bisküviler, çikolatalar onlar beslenme unsuru Özgür. olmasalar evet. bile onların içerisinde kullanılan... O kadar çok kimyasal artı, o kadar çok nişasta bazlı şeker. Çok tartıştık bu konuyu. Mısır şurubu var ki bozulmazlık özelliğinin zaten gerekçesi odur. Bu bir doğa kanunu. Bunu koyduğunuz zaman bunun raf ömrünü uzatıyorsunuz. Üretiyorsunuz, piyasaya veriyorsunuz. Bir tane aldın ağzım tatlansın ama çocuklara baktığınız zaman durum öyle değil. Olağanüstü bir tüketim var. Çoğu hediye Çoğu meslektaşımın bu. bile günlük beslenmesi bisküvilerden oluşuyor. Çünkü yemeğe gidecek vakit bulamıyorlar. Böyle olunca siz istemeden de olsa çok miktarda zaten tüketiyorsunuz, çok miktarda vücudunuza geçiyor. Birleşik Devletler bunun başlatıcısıdır. Endüstrilerini 1970'lerden itibaren 85-90'da doğruğa çıkmış, nişasta bazlı şekere endekslemişler. Çünkü daha ucuz, mısırdan elde edileyim, mısır onlarda çok ve tatlandırma olarak da daha tatlı. Bütün her şeye bunu soktuklarında 2000 vardıklarında görüyorlar olağanüstü bir obezite salgını var. Herkes çok şişman ve onlarda tüketim alışkanlığı bizim toplumumuz gibi değildir. Hakikaten çok tüketirler. Arkasından bir takım uyarılar. İşte bu acaba şundan mı oluyor? Bunların hepsi tartışılmış. Yani bunlar bizim icadımız değil. 2010'da Amerika Birleşik Devletleri de tartışmış bunu. O zaman fruktoz şurubu diye yani aslında yapmak istediğimiz şey biraz alacaksanız illa da bir paket bir şey mutlaka arkasını e okuyun. İçerisinde ne olduğuna bakacaksınız Nelerden tatlandırıcı sakınalım. olarak. Sakaroz bizim geleneksel kullandığımız şeker. Onun bile fazlası zararlıdır. Şekerin fazlası zaten vücut için toksiktir. Hı hı. Ama yiyecekseniz de yiyeceğiniz sonuçta şeker pancarından elde edilen şekerin en azından şimdiye kadar bu miktarlarda güvenli olduğunu biliyoruz. Hı hı. O zaman e, nelere başka mesela bir paket arkasını okurken bu E'ler var bir sürü değişik işte kimyasal isimler var bize birkaç tane söyleyebilir misiniz böyle mesela şunu görürseniz kesin onu almayın ya da sorgulayın bunu hele çocuğunuza hiç hediye etmeyin. Falan. Hayır bunu genellemek mümkün değil hı hı. şöyle söyleyeyim hani şu özellikle şeydir diye bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü bunların da elbette bir background var, bir test sistemleri var. Bu test sistemlerine göre şu kadarın altında alırsanız bir sorun yoktur şeklinde bir çıkarıma gidiyor. Bu Amerikan bilim düşüncesinin yanlışlığıdır. Yani bir şeyi birazcık tüketmekle bir şey olmaz mantığıyla risk ilişkilendirmesine gider. Risk ne kadar artıyor, ne kadar artmıyor buna bakar. Buradan elde ettiği verilerle bir limit belirler. Bunun altında tüketirsen sorun yok, üstüne çıkmamaya gayret et denir. Ama bunun günlük yaşamda uygulanabilirliği zaten yoktur. Normal koşullarda bizim beslenmenin geleneksel olduğunu söylememizin mantığı bu. Çünkü beslenme dediğiniz yemek içmek. Bu kavramı siz hep anneannelerinizden, annelerinizden bakarak öğrendiniz. Bu nesilden nesile aktarılıyor. Eskiden herkes evinde çorba pişirirdi. Şimdi çorba pişirmiyor. Hazır poşet çorba alıyor. Poşet çorbanın içine su karıştırıp iki kere kaynatıyor. Oluyor çorba. Olmuyor tabii ki çorba. Çünkü çorbanın içerisine giren şeylerin o Çorba tozunun hazırlanmasındaki işlem sırasında ne kadarının yok olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok. Bu araştırılmamış. Beslenme endüstrisi gıda endüstrisinin bir tek baktığı kavram vardır. Tadı uygun mudur? Bu tat orijinalini taklit edebiliyor mu etmiyor mu? Bunun için araştırma yapılır, yayınlanır. Ondan sonra o seçilir. Bu yöntemle hazırlanacak diye ama içerisindeki besleyici unsurun ne olduğu konusunu kimse araştırmaz. Öyle olduğu zaman siz günlük yaşamanızı Endüstriyel gıdaya endekslerseniz dışarıdan doğanın size sunduğu pek çok şeyden mahrum kalırsınız. Bunu herkes çok iyi bilsin. Hazır yemekler çıkartıldı piyasaya. 6 ay buzdolabına koymasanız da raf ömrü var. Yemek bu pişirilmiş. Nasıl olabilir dediğiniz zaman steril ediyoruz diyor. Ne yapıyorsunuz? Çok yüksek sıcaklığa çıkartıyoruz. Peki o yüksek sıcaklığa yemek çıkabilir mi? Çıkmaz. Kaynar çünkü. Basınç altında çıkartıyoruz. Aynı şeyi basınç altında uygulanan et ürünleri var. Çok çok yüksek basınç veriyor. 50 kilometre su basıncı veriyorlar. Etin yapısı değişiyor. Bir şey üremiyor bir daha içinde artık. Bunda da kullanıyorlar. Hamburgerlerin etlerinin hazırlanışı hele hele dünyanın en büyük zinciri. Kendisi koymuş bunu YouTube'a. Böyle hazırlıyoruz diye. Öyle bir hale geliyor ki et. Ette doku falan yok. Bir diş macununun parlaklığında açık pembe bir görüntüde. Bunun içerisine tatlandırmak için bir... Çimento poşetini gibi bir şeyi açıp bir şey döküyorlar. Nişasta bazlı şeker koyuyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ete koyuyorlar. Ondan sonra da rengi tutsun diye nitrat koyuyorlar. Nitratların kanserle ilişkili olduğunu herkes biliyor. Ama ondan sonra çıkan şey et görüntüsünde bir şey. Sonra da millet diyor ki biz bunu aldık. Mezuniyetimizde işte saklamak için Hı. hatıra olsun diye rafa koyduk. Kütüphanede 5 yıldır duruyor. Bir şey olmaz. Hakikaten bir şey olmaz. O zaman nitrat dediğiniz şey de hani bütün bu o da bir koruma maddesi. Hepsinin içerisinde var. Hepsi Mide içerisinde asidiyle var. karşılaştığı zaman kanserojen ürünlere dönüştüğü bilinir. Hı -hı. Diğer kimyasalların hepsinin bir takım riskleri saptanmıştır. Bilim camiası iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi kalemini, imzasını, düşüncesini uygun ücret verene uygun bir şekilde sunar. Hı -hı. Bir kısmı bağımsız davranmaya çalışır. Bağımsız davrananların yazılarını okuduğunuz zaman diğer görmezden gelinenleri de görürsünüz. Genel geçer dergilere baktığınızda bunların çoğu sonuçta endüstriyle ilişkilidir. Bugün ciddi bir konuyu bir televizyon kanalında bile konuşmanız çok mümkün olmaz. Çünkü reklam endüstrisi var. Tabii reklam mi? almazsa... Yani bir bisküvi reklamı olacak birazdan. O yüzden Halep. mesela nasıl olabilir? O yüzden açık radyoda zaten rahat rahat konuşabiliyoruz <gülüyor> bu konuları ama. Ee, peki şuna geçelim. Yani gıdadan hani konuştuk. Bir sürü süt, yoğurt dedik. Ee, bu arada bir de e, para ben diye bir e, kelime var. Herkesin yavaş yavaş hakkında olduğu. E, bu çok gıdada var mı emin değilim ama daha çok kozmetik ürünlerinde olan Yok, bir şey. Yok bütün gıdaların içinde de var. Hı. Peki onun hakkında böyle hani bir tartışma var belli bir miktarın altındaysa eğer rahatsız etmez bedene işte kullanılabilir ama üstündeyse zehirli olabilir belki. Bir grupta diyor ki yok kanserojendir tamamen hani göğüs kanseriyle ilişkilidir diyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi bu ilişkilendirme mantığı aynı mantıktır. Yani siz bu şeyi... Yiyenlerin ne kadar yediğini bilimsel araştırma anketlerle aslında çok fazla saptayamazsınız. Ucundan bir şey yakalarsanız ona bağlı olarak bakınız bu riski getiriyormuş diye söyleyebilirsiniz. Parabenler gördüğüm kadarıyla 50 yıldır falan kullanılıyor, biliniyor. Her türlü şeyin içine sokuyorlar. Çünkü bunlar antimikrobiyal özelliğe sahip moleküller. Benzoik asit olarak her şeyin içerisinde paketi okurlarsa görecektir dinleyenler hı hı. bulunmakta. Bununla ilgili çok fazla araştırma yapmışlar. Toksite deneyleri yapmışlar, yüksek dozlarda vermişler. Birikici özelliğinin olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla perhabenlerin kullanımının da güvensiz olmadığını iddia ediyorlar. Hı hı. Ama tersini söyleyen yayınlar da var. Mesela erkeklerin üreme fonksiyonunu bozduğuna ilişkin yayınlar var. Deneysel yayınlar bunlar, deneysel çalışmalar. Ama dozla ilişkili olarak sperm sayısında azalmaya neden olduğu. Çünkü bu tür ürünlerin siz başlangıçta... In vitro koşullar dediğimiz tüp ortamında bakıyorsunuz. Ne kadar azaltıyor. Ondan sonra bir şeyin içine koyup da yedirttiğiniz zaman... ...bunun etkisinin nereye varacağını öngöremezsiniz. Hı hı. Doğaldan uzaklaşmayan... ...uzaklaşmayın dememizin özel gerekçesi bu. Bunun saptanması bir noktadan sonra mümkün değildir. Hı hı. Riski nereden aldığınıza bakar. Parabeller de bu şekilde bakıldığı takdirde... ...bugün... Endüstriye olarak tükettiğimiz her şeyin içinde aşağı yukarı var... ...kozmetiklerde de var. Hı hı. Belli limitin altında kalırsa sorun yok diye bir yuvarlama var... ...ama o limitle şöyle söyleyeyim size... ...o en azından bir tane çalışmanın bile söylediği... Hayvanlara verdikleri sperm sayısını azaltan düzeyler, ortalama bir Avrupa topluluğu vatandaşının günlük yaşamı içerisinde alabileceği dozun üzerine çıkabiliyor. Tabii ki de, yani bir tek şampuan da diyelim ki hani doz aşağıda ama o kişi şampuan kullanıyor o gün deodorant kullanıyor sonra bir şey yiyor sonra ilacını alıyor falan. Hepsinin her gün paraben, her gün ilaçların şurupların içerisinde de koruyucu olarak var. O zaman e, hani dinleyicilere diyelim ki e, parabenle ilgili en azından bir. E, dursunlar en azından bir dursunlar, alırken. Ama şunu söyleyeyim bir dursunlardan öte endüstriyel gıda alırken endüstriyel dursunlar. Gıda endüstriyel vardır, gıdanın çünkü kendini savunma noktası mikrop var savunmasıdır. Biz mikropsuzuz, steriliz. Ama cansız ve hiçbir yemeği e ürünün... Bunun cansızlıkla ilgisi yok. Hmm. Şimdi yediğiniz şey steril olabilir ama açtığınız zaman normal... Havayla buluşunca. Bulaştığında, buluştuğunda nasıl ekşiyorsa o şekilde ekşimesi Mesela gerekir. Aslında. Bu ile ilgili bir kavram değil. Ama şunu söyleyeyim size sterilite lafının bu kadar çok kullanılması mikrop var, mikrop var. Aman her taraf mikrop kaynıyor saplantısının ana nedeni endüstriyel ürüne doğru yönlendirmek. Çünkü evet, sizin evet. küçük orta boy üreticiden aldığınız peynir açık tenekeden satılıyor. Dolayısıyla siz ben size ambalajla getiriyorum dediğiniz zaman onlar merdiven altında üretiyor. Yok böyle bir kavram. Merdiven altında üretmek diye bir kavramı da insanların aklına çok ciddi bir şekilde sokmuşlar. Kobi dediğimiz orta boy üreticileri bile neredeyse merdiven altı diye suçluyor. Evet, Büyük evet. endüstri. Biz zaten buğday derneği olarak bir de şunu da söylüyoruz. Yani beyaz e, gerçekten be, sağlıklı mı? Yani beyazlatıcılar falan aslında çevreyi çok kirleten. Hani beyaz mikropsuzdur, temizdir. Aslında beyaz... Kirleten bir şey şu anda diye de böyle ha, genel... Kirletenini o bilemem ama e, en çabuk kirlenen o... bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ha, yok bir de yani çamaşır suları falan çok tehlikeli şeyler doğa için ve insan sağlığı içinde aslında. Ama neyse ona çok girmeyelim. Şimdi çok az vaktimiz var. Şuna çok hızlı değinmek istiyorum. E, i̇nsanlarda e, tarım ilacı e, kalıntısı var. Şimdi Bunun ben bununla ilgili yazılar yazmaya... İki yazma dakika ya. onu bir iki konuşalım. dakika söyleyeyim. <gülüyor> Bu... Diğerleri kadar ciddi sorun. Sonunda geldiğimiz yer felaket. Geçen sene ben bu sütle ilgili yazıları yazmaya başladıktan sonra siz dediler Yavuz Bey ne diyorsunuz? Yani biz endüstrinin içinde çalışıyoruz. Okurların bir kısmı söylüyor bunu. E, siz tarım ilaçlarını falan hiç bakmadınız mı dediler. Tarım ilaçlarının sorun olduğunu hepimiz biliyoruz. Tarım ilaçlarının ne derecede sorun olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Bu konuda da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın çok fazla elle tutulur bir açıklaması yoktur. Hiç yapmazlar. Bir okur mesela dedi ki Yavuz Bey dedi gıda mühendisinin özellikle dedi deneyimlisini isterler. Çünkü nerede ne hile hurda yapılabileceğini iyi bilmesi gerekir. Ben esmer şeker fabrikasında çalışmaya başladım. Türkiye'de 3 tane esmer şeker üreten fabrika vardır. Bir gün baktım şekeri boyuyorlar dedi. Hı hı. Gittim patrona söyledim dedi. Patron o dakika beni kapıya koydu dedi. Tarım inançları konusunda bulunduğumuz noktanın saptanmasının en e, çarpıcı gerekçesi yapılmış bilimsel yayınlar. Bir gün gittim, bir pazar günüydü rahat olabilmek için. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından 3 tane keyword Google'a girdim. Herkes girebilir, çıkacaktır. Tissue, pesticide, turkey, tarım ilacı, pesticide, hı hı. Türkiye ve doku. Türkiye'den yapılmış insan dokusunda, anne sütünde tarım ilacı artığına bakan 16 tane kadar şu an çalışma var. Bunların hepsinde tarım ilacı var. En son çarpıcı olanlardan bir tanesi geçen sene Adana Morgun'dan örnekler almışlar. Hepsinde tarım ilacı artığı var. Tarım inacının hiçbir şekilde denetlenmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Havzalardan bakılmış, Sakarya Havzasından bakılmış, Ergene meselesini şu an herkesi iyi biliyor artık. Çevrede de zaten toksitesi var. Fakat tarım ilaçlarının kontrolü diye bir kavram söz konusu değil. Sizin önünüze gelen sebze, meyve iyidir, güvenlidir diye bakıyorsunuz. Fakat bunların içerisinde eğer domates fiyatı biraz yükselmişse ilaçlamanın hemen ertesinde çiftçi devşiriyor, gönderiyor pazara. Evet yani o yüzden böyle tarlanın yanından geçerken de belki aa ne güzel toplayalım biraz da yanlış çünkü belki de yeni ilaçlanmıştı yani bunlar bilinen. Dışarıdan verilen ilaçlarda sorun yok ha. nispeten çünkü yıkarsınız ya da soyarsınız geçebilir sistemik ilaç kullanıyorlar bunlardan Hı -hı. bir tanesi ot ilacı glifosat denen ilaç bunu verdiğiniz zaman bitkinin bünyesine geçiyor yabani otu öldürüyor fakat bitkinin de sonuçta içerisinde bir yerlerde kalıyor. Hı -hı. Öbür ilaçlar için aynı şey geçerli. Hı hı. Bütün dünyada yapılmış bu araştırmalar, Brezilya'da yapılmış bir ülkede tarım ilacı kullanımının artışına paralel olarak kanser de artıyor. Her türlü kanser tarım ilacı mı değil. Nasıl her türlü kanser sigara değilse her türlü kanserde tarım ilacı değil. Ama tarım ilaçlarının şu an Türkiye'de de çok artan B hücreli lenfoma dediğimiz bezelerden kaynaklanan kanserde net etkisi olduğunu herkes biliyor. Peki çok teşekkürler Yavuz Bey. Yani bizi çok aydınlattınız. Ee, şimdi o hani Pestisitler hakkında konuşmuşken bir organik pazarları hatırlatayım ben. Buğday Derneği'nin e, organize ettiği. E, Cuma günü yani bugün Bakırköy'de e, yarın Şişli ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar sonbahar meyveleri ve sebzeleriyle bekliyor olacak herkesi. Ve pestisitsiz yani. Onlar hani kontrol Güvenli olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü arkadaşlarımız... Zaman zaman özellikle rica edip belediyeden denetlettiklerini söylüyorlar. Kendi denetimleri de değil ve hakikaten diyorlar iyi sonuç alıyor. İyi sonuç alıyorlar ve şimdi ekolojik tofu da gelmiş. Yani o soyadan yapılan ve GDO'suz onlar da. Türkiye'de organik tarım da GDO kullanımı yasak. O yüzden öyle bir şey yok. Evet o zaman çok teşekkürler ben Yavuz teşekkür Bey. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden doktor Yavuz Dizdar'la bütün bu endüstriyel gıda maddelerini konuştuk. Ve aslında hepsinden uzak durmamız gerektiğine karar verdik. Yoğurtlar da bozulmuyor, sütler de bozulmuyor. Ee, onlardan da uzak durun. Herkes yani evinizde kendi yiyeceğini deney. O, mümkünse organik pazardan, değilse bile pazardan ama mutlaka kendisi yapacak. Bunun başka bir seçeneği yok. Başka bir seçeneği şey mi? Hazır üründen uzak duracaklar. Hazır üründen uzak duracaklar. Peki. Çok teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.